günler çok kıymetli dinleyenlerimiz bir sohbet programında yine sizlerle beraberiz. Gününüz hayırlı, bereketli, mutlu ve huzurlu olsun. Dileğinde bulunarak selamların en güzeli, en kıymetlisi, en değerlisi Allah'ın selamının Rahmetinin, bereketinin, hepinizin ve ona inanan tüm müminlerin üzerine olmasını diliyor. Ve yine her zaman olduğu gibi programımıza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifiyle başlıyoruz değerli dinleyenler. Zeyd bin Erkam'dan Radiyallahu anh Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilir. Birisi bir mümin kardeşine söz verir fakat zaruri bir sebepten dolayı yerine getiremezse bunda bir mesuliyet yoktur buyurur. Yine diğer bir hadisi şerifte Enes bin Malik'ten radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah'a aleyhissalatu vesselama birisi geldi ve ya Resulallah beni bir hayvana bindir dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam seni dişi bir deve yavrusuna bindiririz diye cevap verdi. O zat deve yavrusunu ben ne yapayım ki dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam develeri dişi deveden başka bir şey mi doğurur buyurdu. Yine Abdullah bin Ebu Hamsa radiyallahu şöyle rivayet etmiştir. Resulullah'a aleyhissalatu vesselam henüz peygamberlik gelmeden önce onunla bir alışveriş yapmıştım. Ben de biraz alacağı kalmıştım. Alacağını kendisine götürmek üzere bir yerde buluşmak için sözleştik. Unutmuşum. Üç gün sonra hatırlayınca oraya gittim. Bir de ne göreyim? Resulullah aleyhissalatu vesselam orada beklemiyor mu? beni görünce şöyle buyurdu ey delikanlı bana sıkıntı verdin üç gündür seni burada bekliyorum evet değerli dinleyenler, mümin verdiği sözde duracak durmaya gayret edecek elindeki imkanları çerçevesinde hani derler ya ya söz verme verdinse de dönme diye bizler Kalu Belada söz vermişiz Rabbimize. Sen bizim Rabbimizsin demişiz. Sen bizim Rabbimizsin demişsek Kalu Belada Elest bezminde o Rabbin emir ve yasaklarına uymak gerekir. Evet. Geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı Taş. Genç adam sigaraya başladığı günlerden itibaren para sıkıntısı çekmiş fakat bir ayla başlayan içki bağımlılığı sonunda onu hırsızlık yapmaya sevk etmiştir. Ona göre bu durum fakir bir aile olmalarının tabii bir sonucuydu. Önceleri kendi evlerindeki eşyaları yok pahasına satıp paraya çevirmeye çalışmış, zaten Anne ve babası seneler önce vefat ettiği için birlikte yaşadığı babaannesinin mala mülki ihtiyacı bulunmuyordu. Adamın içkiye olan düşkünlüğü arttıkça onu daha çok para getiren işlere yönlendirdi. Ve bunun için de kasabalarına gelen turistlerden faydalandı. Tarihi çeşmelerden söktüğü bir musluğu, asırlık konaklardan aşırdığı bir kapı tokmağını, Eski mezar taşlarını veya küçük antik heykelleri el altından pazarladığında birkaç aylık içki parasını karşılayabiliyordu. Babaannesi kendisine bunamış denilmesine rağmen torununun hırsızlık yaptığını anlamış fakat hayattaki o tek varlığına bir türlü kıyamadığı için ciğerlerini dağlayan bu sırrı saklamaya karar vermiştir. Zaten kendisini çok genç yaşlarda dur bırakan eşine kavuşmak için şunun şurasında ne kadarcık bir zamanı kalmıştık. Genç adam yaşlı kadının bu zaafını çok iyi anlamış ve onun tarihi eserler üzerindeki yazıları okuyabilmesinden istifade ederek çaldığı mallara değer biçmeye başlamıştı. İhtiyar kadın 30 yıl boyunca köy imamlığı yapan eşinden öğrendiği eski yazıyı Ondan kalan en büyük hatıra kabul ettiği için bu işi sürdürmüş ve torununun o güne kadarki taleplerini ister istemez yerine getirmiştir. Genç adam soğuk bir kış günü eve yine çalıntı eşya ve taşlarla döndü. O geceki ganimetlerin arasında üç köy ötedeki bir caminin Şamdanı ve antika halısının yanında bir de kasabanın girişindeki Tepeden çıkarttığı uzunca bir taş bulunuyordu. Adam nefes nefese yüklendiği taşı üzerindeki yazıyı okuması için babaannesinin önüne bıraktığında Yaşlı kadın gözlüklerini takarak işine koyuldu. Genç adamın şeytanca parıldayan gözleri nadide bir parça olduğuna inandığı taşın üzerine kilitlenmiş durumdaydı. Yaşlı kadının okurken duyduğu heyecan da zaten bunu göstermiyor muydu? Adam sabrı tükenmiş vaziyette odayı arşınlarken anlaşılan çok değerli bir taş diye atıldı. Değil mi babaanne? Sattığımda sana da bir battaniye alırım. İhtiyar kadının nurlu yüzü göz yaşlarıyla ıslanmıştı. Ölüm Allah'ın emriydi ama onu hiç bu kadar arzulamamıştı. Önündeki taşı nazlı bir bebek gibi kucaklarken haklısın evlat diye mırıldandı. Gerçekten de çok değerli bir taş bu. Dedenin mezar taşını çalmışsın. meselede olduğu gibi ırkçılık meselesinde ırk meselesinde dil meselesinde de reçeteyi yazmış olan üstadımızın hayatından size bir bölüm arz edeceğiz. Ama dedim ya onun hayatını anlatırken aslında biz şu günümüzün insanların aklındaki soru işaretlerini veya şüphe ve tereddütte düşmüş olduğu hadiseleri de bu meselelerin aydınlatacağı, cevaplayacağı muaceyesinde düşünerek arz ediyoruz. Muttaki yaşıyor, karar verirken öteyi düşünüyor, hareketlerine basireti sirayet ediyordu. Dünü bugünle, bugünü yarınla birlikte değerlendiriyor, isabetli karar veriyordu tek düze değildi. Belki ondan, belki de kalbinin nezahetinden emsaline az rastlanır bir uzak görüşlülüğü, sezişi, anlayışı vardı. Kullukta derinleştikçe Rabbi ufkunu açmıştı. 1908 yılında Mısır Camiül Eser Üniversitesi reislerinden meşhur Şeyh Bahit Efendi İstanbul'a gelmişti. 54 yaşlarında Kamil bir İslam alimiydi zaman hazretleri de İstanbul'daydı ve 31 yaşlarındaydı Bir gazetecinin ifadesiyle Şarkın Yalçın kayalıklarından Bir ateş pari zeka İstanbul afakında Tulu etmişti Her suale cevap veriyor Kimseye soru sormuyordu Kaldığı yerde de zaten Her suale cevap verilir Her müşkil halledilir ama hiçbir soru veya sual sorulmaz diye bir yazı asırmıştı. O günlerde alimleri münazaraya davet etmekteki maksadı şarktaki ilim ve irfan faaliyetlerine dikkatleri çekmekti. İstanbul uleması karşısında acze düştükleri bu genç alimi ilmen mağlup etmesi için Şeyh Bahit'ten yardım istedi. Şeyh Bahit bu teklifi kabul etti ve bir namaz vaktinde Ayasofya Camii'nden beraber çıktılar ve oradaki bir çayhanede oturdular. Şeyh Bahid Efendi kimseye bir şey sormayan bu gence sordu. Osmanlı hükümetindeki hürriyete ne diyorsun ve Avrupa hakkında fikrin nedir? Şeyh Bahid'in bu soru ile maksadı umman gibi ilminde ve ateşpare zekasında şüphe olmayan bu gencin uzak görüşlülüğünü Basiret ferasetini içinde yaşadığı dünyayı anlamaktaki Seviyesini test etmekti Bediüzzaman hazretleri Şeyh Bahide Bu gençle münazara edilmez Ben de aynı kanaatteydim Fakat bu kadar veciz Ve beligane bir tarzda ifade etmek Ancak Bediüzzaman'a hastır Dedirten şu cevabı verdi Osmanlı hükümeti Avrupa ile hamiledir Avrupa gibi bir hükümeti doğuracak. Avrupa'da İslamiyeti e hamiledir. O da İslam devleti doğuracak. Evet. İşte... Onu demiş olduğu dönemlerde bakın... ...değerli dinleyenler... ...1908'li 10'lu yıllarda... ...belki Allah ona bu dönemi göstermiş... ...ve hakikaten... ...Osmanlı... ...devletinden, milletinden, hükümetinden... ...bugün böyle bir Avrupa caddelere ve sokaklara çıksanız... ...Avrupa'nın cadde ve sokaklarından farklı değildir cadde ve sokaklarımız. Her zaman dediğim gibi camileri ve minareleri kaldırsanız... ...caddelerimizin, pazarlarımızın, çarşılarımızın Avrupa'ya belki birçoklarına rahmet okutturacak yanları olduğunu sizler de takdir edersiniz. Üstad hazretlerinin işaret etmiş olduğu Osmanlı bir Avrupa'yı doğuracak dediği o Avrupalı doğmuştur. Ve inşallah şimdi sıra tekrar o Avrupalının İslam'ı ve bir İslam devletini doğurmasına kalmıştır işte Avrupa'da İslamiyet'e hamiledir dediği, inşallah o dönem yavaş yavaş gelmektedir inşallah. Zaman Üstad Hazretleri'nin bu tespitini doğruladı. Üstad Hazretleri, mütevazi bir insanın, o günlerde zahiren herkese, hudri meydan çeker gibi bir tavır almasının hikmetini, Asar-ı Bediye isimli eserinde şöyle izah ediyordu. Şimdi anlaşıldı ki, o fevkalade muvaffakiyet ve benim de haddimden çok ziyade o hotfuruşluk ve manasız izhar-ı fazilet ise ileride Risale-i Nur'un İstanbul'ca ve ulemaca makbuliyetine ve ehemmiyetine zemin izhar etmek imiş. O çekirdek hayat yarın herkesin her şeyi tenkit etmeyi adet haline getirdiği tenkidin bir icraat ortaya bir şey koymak zannedildiği boşların meydanı boş bulup boşluğu yumrukladığı günlerde kimse nurlarla araza meydanına çıkmasın diye o günden zemin hazırlamış veya buna sevk edilmişti. Gerçekten de daha sonra aklı başında ve ciddi hiç kimse buna cesaret ve cüret edemedi, etmedi. Zira nur eczaları birer hüccetti Gençliğinde mağlub edilemeyen bir insanı ikramlarla ve özel donanımlarla kemale erdiği en güzel meyvelerini verdiği bir dönemde mağlub etmeyi ummak veya o eserlerde kusur aramak elbette akıl kârı olmayacaktı. Rus polisi ile olan meşhur konuşması da hem ümidini hem nazar ufkunu göstermesi açısından çok önemlidir. Değerli dinleyenler günümüzde hasreten sohbet meclislerinde karşılaştığımız Müslümanlarda veyahutta da siz değerli dinleyicilerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde istisna diyorum ama bazen olan hadiselerden yapılan hücumlardan veya maruz kalınan hal ve hareketlerden Bazen ümitsizlik Döküldüğünü Ümitsizliğin ifade edildiğini Ve müminin Hiçbir zaman Olmaması düşmemesi gereken Ümitsizliğe düştüğünü Maalesef Görmekte ve üzülmekteyiz Şimdi düşünün ki Üstad hazretleri Harpte esir düşmüş Rusya'da esaretten dönerken Bakın İslam'da Ümitsizlik diye bir şey yoktur değerli dinleyenler. O şartlarda bile nasıl bir ümit içerisinde olduğunu şimdi hepimiz göreceğiz değerli dinleyenler. Yeis mani her kemaldir diyor. Her türlü yükselişe, ilerleyişe, gelişmeye manidir yeis ümitsizlik. Yeis öyle bir bataklık ki düşersen boğulursun Azme sarıl, sımsıkı bak ne olursun. Eğer dünyada tek kişi kalmış olsan bile, Arkanda Allah var Celle Celaluhu. Bir mümin tek başına kalmış olsa bile, Arkasında zahir, Üzerinde hami, Onu yaradan, Her duasını duyan, Her dilediğini, Söylediğini işiten Rabbi olduktan sonra sen anlasılmışsın anlaşılmamışsın ne ifade eder? Onun için müminde dava adamda ümitsizlik olmamalı. Katiyen zuhur etmemeli, yer etmemeli, ümitsizliğe düşmemeli. Ve bunun örneği üstadımız da hayatında çok güzel tezahür etmiş... Rus polisi ile olan meşhur konuşması da hem ümidini hem nazar ufkunu göstermesi açısından çok önemlidir. O içinde bulunduğu dünyanın gerçeklerini en iyi şekilde kavrayan, idrakin ve hayalin ulaştığı ufukları hakikat nazarıyla seyreden bir insandı. Şeyh San'an tepesinden Tiflis'e doğru bakıyordu. Mart ayının yağışlı soğuk bir günüydü. May hayatımızda kış vardı, adam bundan cesaret aldığı için etkardı. Rus polisi onun ümidine, o da onun aklına şaşmıştı. Orada birbiri ardına üç karanlık çökecek, bizde üç nur birbiri arkasından inkişaf edecekti. Orada birbiri ardına üç karanlık çökecek, bizde üç nur birbiri arkasından inkişaf edecekti. Evet, Hani sen diyor neye bakıyorsun sen nerelisin diyor ben Bitlisliyim diyor. Rus polisi burası Bitlis değil Tiflis'tir diyor. Olsun diyor üstad Bitlis Tiflis kardeştir. Niye bakıyorsun dediğinde ben medresenin planını yapıyorum diyor medresemin. O zaman burası Bitlis değil Tiflis'tir deyince Üstad Bitlisli Friz kardeştir diyor ve bakın değerli dinleyenler üstadımızın o esaretten dönüşte neye bakıyorsun dediği Rus polisinin medresemin planını yapıyorum diye baktığı gördüğü gösterdiği yerde şu anda Allah'a binlerce hamdü senalar olsun Tiflis'te orada bizim sizlerin şu Anadolu insanının, şu milletin fedakarlıklarıyla yurt dışında kurulan, teessüs edilen, faaliyete devam ettirilen fedakar öğretmenlerin ve fedakar sizlerin katkılarıyla icraatı, eğitimi devam ettiren kolejlerimizden birisi üstadımızın işaret ettiği yerde olmuştur ve şu anda eğitimini devam ettiriyordur elhamdülillah. ...düşünebiliyor musunuz? 90 sene önce... ...üstad işaret etmiş... ...ben buraya geleceğim... ...bir gün medresemi imar edeceğim... ...yapacağım diye... ...ve onun yolunda giden... ...onun yolunun yolcuları... ...80-90 sene sonra da olsa... ...oralara gitmiş... ...ve hakikaten... ...o dönemin medresesiydi... ...şimdikinin okulları... ...kolejleri inşa etmişler elhamdülillah... Ama yine üstad orada da ferasetini göstermiş ve haber verildiği gibi Sovyetler sosyalizm, bolşeviklik ve komünizm zulmetini peş peşe yaşadılar. Orada birbiri ardına üç karanlık çökecek dedi ya sonra biz de üç hünur birbiri arkasından inkişaf edecekti. İslam parça parça olmuş dedi polis. Cevaben imanlı bir yüreğin Sarsılmaz metanetini gösteren bir cevap vardı. Tahsile gitmişler. İşte Hindistan, İslam’ın müstahit yani kabiliyetli bir veledidir. İngiliz mektebi dadi’ İngiliz lisesinde çalışıyor. Mısır İslam’ın zeki bir mahdumudur. İngiliz Mektebi mülkiyesinden siyasal bilgiler fakültesinden ders alıyor. Kafkas ve Türkistan İslam’ın iki bahadır oğullarıdır. Rus Mektebi Harbiyesinde talim ediyor ile ahir. Yahu şu asil zade evlat şehadet namelerini aldıktan sonra her biri bir kıta başına geçecek muhteşem adil pederleri olan İslamiyet'in bayrağını afak kemalatta temevüç ettirmekle kaderi Ezeliğin'in nazarında feleğin inadına nevi beşerdeki hikmet ezeliyenin sırrını ilan edecektir bu imandan gelen nurla istikbali aydınlık gören bir kalbin tespitleriydi kuru bir temenni değildi değerli dinleyenler Allah diriden ölüyü ölüden diriyi çıkartır Allah geceden gündüzü gündüzden de geceyi çıkarandır Barla'da nahiye müdürlüğü yapmış Cemal Can da üstadımızın sezgisini, ileri görüşünü ve ferasetini şu şekilde anlatıyordu. Çok zeki bir insandı. Fizyonomi itibariyle karşısına biri gelince o adamın nasıl bir kimse olduğunu derhal anlıyordu. Onun halet ruhiyesine göre konuşup öyle ders veriyordu. İhtimal röntgen şualarının insanın içini resmetmesi gibi karşısına gelenin ruh portresini keşfediyor ona göre konuşuyordu değerli dinleyenler bunun ilgili size bir hatıramı arz edeyim bazı ehli kalp insanlar vardır karşısına gittiğinizde Allah sizin kalbinizi ona gösterir ne düşünüyorsunuz onu gösterir ona idrak ettirir anlattırır karşıdaki de anlar Bununla ilgili duyduğum iki hadiseyi aslında bu çok çok önemli bir mesele olmasa da günümüzün insanı tarafından çok harikulade zannedilen bir mesele olduğundan dolayı dedim ya gerçek keramet insanın istikamet içerisinde yaşaması, Allah rızası için hizmet etmesi hiçbir beklentiye girmeden hiçbir beklenti içinde olmadan İslam'ı İslam'a yapmış olduğu hizmeti ne menfaatine ne ticaretine ne siyasetine ne de dünya menfaatlerini alet etmeden Allah'ım sen biliyorsun ya başkalarının bilip bilmemesi önemli değil çünkü ötede mükafatımı verecek sensin ben senin rızana talibim Allah'ım onun için senin bilmen yeter Allah'ım başkalarına duyurmak istemiyorum zaten başkalarına duyurmanın adı da riyadır, gösteriştir. Amelleri yiyip bitiren bir fecaattir, felakettir Allah'ım. Onun için ben sadece senin rızan için hizmet ediyor, ibadet ediyor, fiiliyat ve faaliyette bulunuyorum. diyecek ve gerçek kerametin bu olduğuna inanacaksınız değerli dinleyenler. Eğer keramet havada uçmaksa kuşlar da uçuyor. Denizde yürümekse balıklar da yüzüyor ördekler de yüzüyor veyahut da şöyle veya böyle olmaksa yerin altına girip inzuvaya çekilmekse karıncalar da yapıyor ama esas gerçek keramet samimi ihlaslı her şeyi onun rızası istikametinde yaptığı işi şuna buna bağlamadan şuna buna dayanmadan sadece Allah'a dayanan Allah'a güvenen Allah'tan isteyen, Allah'tan yardım dileyen ve sadece Allah karşısında eğilen keramet budur değerli dinleyenler. Bir dönem büyüğümüzü ziyarete gitmiştik. Annesi vefat ettiğinde aynı sofrada yemek nasip oldu, yemek yemek. O arada bir yerden sis balığı diye bir balık getirmişler büyüğümüz yemesi için tabi yüzlerce insan sofralar serilmiş her sofranın etrafında on kişi hale yapmış halka yapmış yemek yerken bize de o zatın sofrasında yemek yemek nasip oldu getirdiler koydular büyük insanların hususiyeti büyüğümüzün de hususiyeti değerli dinleyenler ...herkesin yemediği bir şeyi yemekten çekinir, utanırlar. Bu çok önemli bir mesele. Eğer fabrikanız varsa fabrikatörlere sesleniyorum. Tüccar olanlarınız varsa tüccarlara sesleniyorum. Amir olanlarınız varsa amirlere sesleniyorum. Öğretmen olanlarınız varsa öğrencilere, ders veren öğretmenlere sesleniyorum. Elhasıl... ...uhdesinde, yetkisinde, idaresinde, sevk idaresinde... İnsanlar bulunan kim varsa iki kişi bile olsa o iki kişinin başında olan insana sesleniyorum. Efendimiz'le dahil herkesin yemediği bir şeyi o toplulukta ayrıcalık olarak yemezlermiş. Siz de yemeyin değerli dinleyenler. Hatta geçen bir işvereni ziyaret ettiğimizde bir şey anlatmıştı. Şehrimizde bir iş yerinin açılışında İstanbul'da ortağı olan bir firma Antepli ortakları işte sabahleyin diyelim ki bir katmer yedirmek istiyorlar. O adamcağız elini atmıyor o katmere bunu yüze yakında işçi çalışıyor diyor. Bütün işçilerimiz yiyebiliyorlar mı? Bizler de diyor tam elimizi almış yiyecektik diyor. Öyle donduk diyor. O abinin bunu bütün işçilerimiz de yiyorlar mı, yiyebiliyorlar mı, bugün yediler mi, yiyecekler mi sorusuna hepimiz şaşırmıştık diyor. Ben işçilerimin yemediği bir şey yemem dedi diyor. Sonra biz dedik ki abi sana söz veriyoruz, şimdi bu kadar insana işte katmer yetiştirmek mümkün değil. Yarın bu işçilerin hepsine yedirmek üzeresi söz veriyoruz, siz yeter ki yeyin deyince iyi madem o zaman yeyeyim dedi diyor. Efendimiz'den aldığı terbiye, değerli dinleyenler. Ve önüne tabak kondu. Tabi diğerlerinde olmaması biraz sıkmıştı onun canını. Ama biraz aldı, ihtimal beğendi beğenmedi. O anda içimden ben, acaba bu sis balığının tadı da nasıl mı falan diye geçirdim. Tam bu arada hemen önüme verdi Buyur ye dedi bana. O anda bakın, aynı anda. Belki sizde de değişik olmuştur. Bunu yalnız şahıslara bağlamayın lütfen ne olursunuz. Allah'ın alanlara verenlere samimiyetidir bu. Dün mesela bir dinleyicim. Hocam ne zaman sabah otursam bu programı dinlemeye aklımdan şöyle bir sual, bir mevzu geçiyor siz onu anlatıyorsunuz. Deyince aynı şeyi bakın. Bura mesele benle onunla ilgili deyin dinleyen samimi olursa anlatan samimi mi değil mi onu Allah bilir ama Allah o dinleyenlerin samimiyeti hürmetine birlerini hoparlör gibi aracı eder. Hani siz teybin hoparlörüne kabloyu bağladığınız zaman teypte ne çalarsanız hoparlörden o çıkar. O çıkarılan sesin o çıkarılan seste hoparlörün bir İhtiyarı var mıdır? Bir ağırlığı var mıdır? Yoktur. İşte bunun gibi Bizler samimi olursak Allah bize Kafamızdaki soruları Soru işaretlerini Problemlerimizi çözecek Sesler Soluklar gönderir değerli dinleyenler O samimiyeti Elden bırakmamak lazım. Hazreti Üstad iman nazarıyla bakıyor Net görüyor ...isabetli karar veriyordu. Anadolu'yu ve Türk milletini İslamiyet'e hizmetinden ötürü çok severdi. Değişik vesilelerle, dinin aleyhinde çalışan gizli güçlerin ve komitelerin varlığından bahsediyordu. İslam dünyasında, özellikle Türkiye'de oynanan, dehşet verici bir oyunu o günlerden keşfetmişti. Nesebi, soyu Türk ve Müslüman olmayan, fakat bu memleketin önemli noktalarını işgal eden insanların varlığını, başkalarının hesabına çalıştıklarını tespit etmiştir. Şöyle diyordu, ''Ben bakıyorum, kim bana zulmediyor, dikkat ediyorum, onlar katiyen Türk değillerdir. Çünkü hakiki Türklerde zulmetmek damarı yoktur. Bana zulmedenler, Türklük perdesi altına girmiş başka millettendir.'' Bu önemli bir işaretti, ve ancak bu kadar ifade edilmişti. Feraseti imanındandı. Kulluğunun inkişafındandı. Dar düşünceler, dar görüşler bir mümine yakışmazdı. İslam'ın istikbali, Müslümanların hayatı bütün yönleriyle anlamasına, ufuklu yaşamasına bağlıydı. Değerli dinleyenler, burada bir şey daha ifade etmek istiyorum. Bir dönemde, Ülkemizde bu ülke insanı olmayan Müslüman olmayan şahısları belli noktalara devlet kademelerine memuriyete amiriyete tayin etmezlermiş. Onun için de bir dönemde kütükler kayıtlar öyle bir değiştirilmiş ki Müslüman olmayan bu milletin evladı olmayan insanlar isimlerini değiştirerek dinlerini de İslam diye yazdırarak maalesef o dönemde yüzlerce binlerce buna tarihte dönme diye ifade ediliyor. İnsanlar bu milletin arasına karıştırılmış. Ve kendilerini Türk göstererek, Müslüman göstererek o şekilde de Kendileri diğer insanlara görünerek bir hayat yaşamışlar ve bu milletin içerisine girmişler. Aslında bunlar iman etmemişlerdi, Müslüman değillerdi, Türk değillerdi. Ama şu anda üstadımızın o dönemde işaret ettiği bakın, o insanlar bu ülkenin kaderiyle oynuyor değerli dinleyenler. Öyle sızmışlar, öyle girmişler. Öyle çalışmışlar, Öyle sabırla, metanetle, Tedbirle, ihtiyatla, Bu milletin, Kaderine hükmeden noktalara yerleşmişler ki, Bakın, bu millet şimdi onların elinden, Ahu enin ediyor, Çok ciddi şekilde ama ızdırap çekmekte. Onun için, Onun için, Mümin Müslüman milletine, devletine, ülkesine sahip çıkacak her şeye rağmen. Hani anlatırlar bir dönemde burada bunu rahmetli Adil Hoca Efendi de anlatırdı. Ben caminin ismini vermeyeceğim ama şehrimizde çok olmuş bu değerli dinleyenler. Adam 15 yıl bu şehrin bir camisinde imamlık yaptıktan sonra bir Ermeni, bir Yahudi, bir yabancı. Sonrasında giderken ben 15 yıl bu insanlara abdestsiz namaz kıldırdım. Onlar 15 yıllık namazını bir daha ifa etsinler demiş. Ve bu ülkede nelerin döndüğünü ifade sadedinde bir daha bizleri dikkate sevk etmiştir. Ermeni olan, Yahudi olan, yabancı olan adı, ...Türk ismi olabilir... ...inandım diyebilir ama... ...inanmamış olan bu insanların... ...İslam'ın lehine... ...faydasına bir şey yapması mümkün mü değerli dinleyenler? Onun için şimdi... ...ne kadar bid'at var... ...hepsi o dönemde sokuşturulmuş... ...halkımızın içerisine... ...din adına gösterilmiş... ...ama dinle alakası yok... ...neymiş efendim... ...cuma günü temizlik yapmak yasakmış... ...neymiş efendim... Gece şöyle yapmak buymuş falanmış filanmış. Halbuki Efendimiz ihtiyacınız olsa da olmasa da Cuma günü bizi temizliğe davet ediyor. Huzur abdesti almaya davet ediyor. Sünnettir bu değerli dinleyenler. Temizlik imanın yarısı temizlik imandandır. Fakat bakıyoruz ki o dönemde İslam'da olmayan, sünnet-i seniyede olmayan o kadar bidatlar, hürafeler sokuşturulmuş ki şimdi bakın Bizler onu şu günümüzün yaşlarına söylediğimiz zaman yaşlar bizi dinde yerimizi koymayacak kadar bizi karşılarına alma durumunda oluyorlar maalesef onun için ne olursunuz elimizde kaynaklarımız çok tefsirlerimiz var Elhamdülillah hadisi şerifler kitaplar hadis külliyatları var ilmi haller var elimizde Eskisi gibi değil bakın. Bundan önce hatta geçen o dinleyenlerimizden bir teyzemizi ziyaret ettiğimiz zaman dedi evladım ben falanların dönemini yaşadım dedi. Ezanların Arapça okunmasının yasak olduğu dönemleri yaşadım evladım dedi. Düşünün şimdi siz günde beş vakit minarelerimizden Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezan dinliyorsunuz. Biz bunun kıymetini bilemeyiz. Bunun kıymetini bilmem kaç sene Tanrı büyüktür, Tanrı uludur diye ezanı dinlemiş olan büyüklerimize gidip sormak lazım. Onun için elhamdülillah camilerimiz, Kur'an kurslarımız, Yurtlarımız okullarımız cemaatlerimiz gönüllü kuruluşlarımız vakıflarımız alimlerimiz ilim adamlarımız bazı televizyon kanallarında sohbet programlarımız sohbet saatlerimiz güzel fıkıh adına fıkıh saatlerimiz bunlar bizlerin İslam'ı daha iyi öğrenmesi adına şu günümüzün insanının şanslı olan yönlerinden birisi. Onun için ne olursunuz kulaktan duyma hareket etmeyin değerli dinleyenler. Evimizdeki mutfağımıza sarf ettiğimiz, evinizde kızınızın çeyizine çula çaputa verdiğiniz o paraların bir bölümünü ne olursunuz kitaba verin. İlmahalsiz ev kalmasın. Fıkıh kitabı olmayan, hadis külliyatı olmayan, tefsir olmayan iman hakikatlerini anlatan nurlar olmayan ev kalmasın değerli dinleyenler. Evde çocuklarımız bizleri kitap okuyan birer kitap delisi görsünler. Televizyon delisi, ekran delisi değil değerli dinleyiciler. Futbol maçı başladığı zaman, şu dizi başladığı zaman akan sular dursun, ses yok diyen değil. Kitabı eline alan insanın yeryüzüne taallüm ederek tekemmül etmek için geldiğini, öğrenerek yükselmek için geldiğini gösteren bir anne baba olalım değerli dinleyenler. Yoksa falan kes, falan hoca şu televizyonda şöyle demiş, falan şu şunu demiş değil, kendiniz direkt kaynağından öğrenin değerli dinleyenler. Yoksa biz televizyon ekranlarında, namazın vaktini üçe indiren insanları dinler isek, tavuğu kurban eden insanları dinler isek, ve hele hele, bağışlayın yine isim zikretmiyorum, biz nasıl dinde idrak ufkuna ulaşacağız ki değerli dinleyenler? Onun için, şu programı yapan bir kardeşiniz olarak, bu bölümü de burada bitirecek, kısa bir aradan sonra aile imaliyle beraber olacağız ancak, ne olursunuz Allah aşkına evinizde kaynak kitaplar bulundurun ve o kaynak kitapları öğrenmeye, okumaya okutmaya bakın değerli dinleyenler ayetler ve hadisler bizler için işaret taşları onun için ne olursunuz kulaktan duyma işlerle amel etmeyin direkt kaynağına müracaat edin ancak kaynağından çözemez iseniz o kaynağı çözecek Nasıl ki bir asistan işin içinden çıkamadığı bir hadiseyi, bir rahatsızlığı, hastalığı hocasına, doçentine, profuna götürüp danışıyor. Onun onu tefsir etmesini, izah etmesini, açmasını istiyor. Bizler de o zaman o anlamadığımız meseleyi götürecek bir bilen alim birisine izah etmesi adına müracaat edeceğiz. Cenab-ı Hak bizleri çok okuyan, çok öğrenen, çok öğreten kullarından eylesin diyoruz. Kısa bir aradan sonra... Aile İlmi Hali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyiciler. Yoksa ben kendime yabancı mıyım? Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor dostlar Bülbüller yabancı, günler yabancı Pencereye koşuyorum bir ara Karşıma gerilen Pencereye koşuyorum bir ara Karşıma Bahçelerimde Ürküyor cinlerden Mor çiçeklerim Ömür var ki Her hüzünün peşinde Uzanacak bir dost eli beklerim Ömür var ki Her hüzünün peşinde Uzanacak bir dost eli beklerim. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor dostlar. Bülbüller yabancı günler yabancı. Pencereye koşuyorum bir ara. Karşıma gerilen tıllar yabancı pencereye koşuyorum bir ara karşı Yabancılar Ruhumu Bunlar kemirir Bunlar kıvrandırır Beni sancılar Unuttum Bildiğim Dostlarımı ben Gelin Tanışalım Ey yabancılar Unuttum Bildiğim yarama ben gelin tanışalım ey yabancılar gelmiyor gelmiyor gelmiyor dostlar bülbüller yabancı günler yabancı pencereye koşuyorum bir ara karşıma Tüller yabancı Pencereye Koşuyorum Bir ara Karşıma Geldik bugünkü aile ilmihali bölümüne. Yabancı bir kapıyı çalmada nelere dikkat etmeli diye bir husus var. Komşulardan biri kapıyı çalmış, açınca burun buruna gelmişler. Bundan memnun olmayan hanım söylenmiş. Müslümanlıkta böyle kapı çalma olmaz. İnsan şöyle bir kenara çekilir, öyle bekler kapının açılışını demiş. Öteki de pişkin mi pişkin. Hayret demiş. Herkes kendi isteğini İslam'a yüklüyor. Müslümanlıkta böyle bir şey yoktur diyor. İslam senin kapını çalınca nasıl bekleyeceğini de mi yazıyor? Yazıyor yazmıyor derken bize sormuşlar. Var mı yok mu kapıyı çalınca bir kenara çekilip de beklemek demişler. Efendim... İslamda olmayan şey yoktur ki. Lakin biz bilmiyorsak o yok demek değildir. Belki biz bilmiyoruz demektir. İsterseniz bu konuya dair bilgileri sıralayalım da birlikte şahit olalım bu bilgilere. Saat bin Ubade anlatıyor bir adam Resulullah Aleyhisselam'ın kapısını çalıp izin istemiştir. Efendimiz kapıyı açınca yüz yüze geldi. Adam doğruca evin içini görür haldeydi. Resulullah adamın bu tavrı üzerine dışarıya çıktı. Kapının bir yanına çekilip, çaldığınız kapının ya sağına ya soluna çekilin. İşte şöyle diyerek bizzat gösterdikten sonra şunu ilave etti. Girmeye izin verilinceye kadar içeriye bakmak helal değildir. Bunu bir daha tekrar ediyorum girmeye izin verilinceye kadar içeriye bakmak helal değildir. Demek ki kapının önünde değil sağında ya da solunda beklemek gerekir. Böylece içeriye ancak izinle girecek insanın dikkat edeceği diğer sünnetlerde açıklanmıştır eserlerden. Onları da arz edelim sırasıyla. Sağ ayağıyla içeriye giren misafir, evin sağını solunu kolaçan eden bir tecessüsle Bakınmadan gösterilen yere oturur. Kendi istediği yere oturma konusunda bir tercih olamaz. Hatta ev sahibi misafirine en itibarlı yeri gösterip de kendisi en değersiz yere mesela kapının arkasına otursa bile itiraz edilmez. Bunu da Adib'in bin Hatim'den öğrenmekteyiz. Diyor ki Resulullah aleyhisselama bir misafir gelmişti. Minderi gösterip üzerine oturmasını istedi kendisi de yere oturmayı tercih etti misafir istemediği halde böyle yapmıştı onu daha itibarlı yere oturttu nitekim İbni Sirin'i ziyarete giden bir zat onu yerde oturur görünce kendisi de yere oturmak istedi ancak İbni Sirin hayır sen yere oturma minder üzerine otur diye ikaz ettikten sonra şöyle dedi evimde misafirin benden üstün yere oturmasını isterim Şayet evde başka kimseler varsa cümlesine birden verilen selamdan sonra gerekecekse en itibarlılarından başlanarak musafaha da yapılabilir. Sonra yan yana oturan iki kişinin arasına da oturmamaya dikkat edilir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesi de böyledir. İzni olmadan iki kişinin arasına oturmayınız. Yine hadislerden öğrendiğimize göre İki kişinin arasındaki özel konuşmalara kulak kabartılıp da dinlemeye çalışılmaz. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre Bir evvelen değerli dinleyenler topluluk arasında fiskos şekliyle iki kişiye münhasır konuşma yapılmaz. Bu yanlış bir şeydir. Ama iki kişinin arasındaki özel konuşmalara kulak kabartılıp da dinlemeye çalışılmak da yanlış bir şey. Ayrıca cemaat içinde önce alimler sonra yaşlılara söz verilir. Nitekim sofra gelince de aynı şekilde büyüklerin önce uzanması beklenir. Bu konuda bu bölgede olan bir hadiseyi de arz edeyim değerli dinleyenler. Bayanlarda zannediyorum olmuyor da erkeklerde çok oluyor bu. Bir topluma giriyorsunuz. Selamun aleyküm diyorsunuz. Allah'ın selamını veriyorsunuz. Herkes Aleyküm Selam diyor ve oturuyorsunuz. Ondan sonra orada bulunan hazirundan fertlerden başlıyor sırayla. Merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba. Eğer adam buranın örfünü, adetini bilmiyorsa hani cemaata rahmet diyorlar ya. Top yekün hepinize merhaba manasında bu. Herkese orada saya dedince merhaba diyor. Şimdi bu noktadan bunun herhangi bir şeyi yoktur. Merhaba'nın kelime manası burada emniyettesin. Burada sana zarar gelmez manasında. Bunu da o mecliste olan en ileri, en yaşlı ve en yetkili bir insan söylediği zaman hepsinin yerine geçer. Çünkü dışarıdan gelen diğer illerden gelen misafirlerimiz kardeşlerimiz hakikaten bunun yabancılığını çekmekte hayretini ifade etmekteler sünnet olan görgü kurallarını anlatan min adabil İslam'dan bir nükte bilindiği üzere kapı çalan insan içeriden kim o diye gelen soruya benim demez kim olduğunu tanıtan sözlerle cevap verir fakat Ebu Nuaym'in kapısını çalan adam kendini tanıtanın sözlerle değil de benim ben diye cevap verince kızan Ebu Naim sen kimsin be kardeşim diye sordu. Aldığı cevap bize daha meçhul şekildeydi. Ben Adem oğullarından bir Adem'im. Bu defa kapıyı açan Ebu Naim Adama sarılıp kucaklarken şöyle söylendiği duyuldu. Ben Adem oğullarının nesli tükendi sanıyordum. Demek anlayışsız kısmı hala devam ediyormuş. Evet. Bunu bir espri olarak, bir latife olarak tekrar ediyorum. Ebu Nuaym adama "Ben Adem oğullarından bir Adem'im." diyen adama "Ben Adem oğullarının nesli tükendi sanıyordum. Demek anlayışsız kısmı hala devam ediyormuş." diye nükteli, latifeli bir cevap vermiş değerli dinleyenler. Bir husus daha var. Kendini hem erkek hem kadın hissedenlere Hünsalara İslam ne hüküm vermiştir? Sizlere kadın ve erkekten ayrı olan bir orta cinsten söz etmek istiyorum. Kitaplarımızda adına hünsa denen bu cinsin, iki cinsten ayrı özelliğine dikkat çekişimizin sebebi, olayın sosyal hayatta sık sık ekrana ve mikrofona getirilişi, bir çıkış yolu bulamayıp yanlış yorumlara götürülüşüdür. Kendini hem erkek, hem de kadın hisseden kimselere kötü gözle bakmak, onların haline hüküm getirip çare bulmak yerine, toplumdan dışlayıp ayak altına atmak yanlış ve hatadır değerli dinleyenler. İki cinsin de arasında bulunan bu orta cinsin, elbette kendine göre hukuku ve kesinleşen ayrılıkları vardır. Bunu kötüye yorumlayıp çıkmaza sokmak yanlıştır. Böyle durumda olanları anlamak, haline göre haklarını tanımak ve korumak gerekir. Mümkünse tedavi yaptırılır. Konya şöyle giriyorum. Bilindiği üzere insan ya erkek olur ya kadın. Ancak erkek mi kadın mı olduğu kesin olmayan da olabilir. Seyrek de olsa böylelerine rastlanabilir. Bu nasıl olur? Bütün fıkıh kitaplarımızda ayrıntılı izahı bulunan bu konuyu Meşahirün Nisa'da özetleyeceğim. Şöyle anlatıyor Hünsa'nın durumu. Anlatılıyor. Hünsa hem erkek hem de kadınlık organı bulunan kimseye denir. Yaratılışta bu durumda olanın iki devresi vardır. Bülü'ye ermeden önceki hali ve bülü'den sonraki hali. Bülü'ye ermeden önce erkeklik organından idrar yaparsa erkek, kadınlık organından idrar yaparsa kadın sayılır. Hüküm bu tespite göre verilir. Şayet her iki yerden de idrar geliyorsa Bu defada en evvel gelen yere göre verilir hüküm Her iki yerden de aynı anda geliyorsa işte buna hünsayı müşkil denir Ne oğlan ne de kız olduğu kestirilemeyen demektir Biludan sonraki durumuna gelince Sakalı çıkıyorsa Erkek gibi ihtilam oluyorsa Göğüsleri kabarmıyor düz kalıyorsa Kadınlara ilgi duyuyorsa Erkek sayılır. Buna göre hüküm alır. Eğer böyle değil de, Kadın gibi göğüsleri kabarıyorsa, Sütün geldiği anlaşılırsa, Kadın gibi muayyen hal görürse, Kendisinde kadınlık hali öne çıktığı anlaşılırsa, Bu da kadın hükmünü alır, Kadına tanının haklar, Kendisine tanınır. Eğer bunların hepsinden de, Karışık şekilde bulunur da, Hangisinin hükmü galip geldiği bilinmezse, Buna da yine hünsai müşkil denir, yani kadın mı erkek mi olduğu müşkülleşip bilinemeyen kimse. İki cinsten birini diğerine tercih için delil bulunamayışından dolayı ortada duran cins. Bunun da kendine göre hakları vardır. Nitekim hünsai müşkil namazda erkeklerin arkasında kadınların da önünde durur. hünsai müşkil namazda erkeklerin arkasında kadınların da önünde bulunur. Yaratılışının bu durumda olduğu bilinen kimselere kötü gözle bakmak, onların haline hüküm getirip çare bulmak yerine, toplumdan dışlayıp ayak altına atmak yanlış ve hatadır. Yapılacak şey durumlarını tespit etmek, hünsa mı, hünsai müşkil mi olduklarını anlayıp, her ikisine de hukukun tanıdığı hakları tanıyıp, ortada kalmaktan kurtarmaktır. İslam hukukunda bunların hakları vardır. İnsanların görevi bu hakları tanımaktır dışlamak değil Şimdi görüyorsunuz ya değerli dinleyenler Toplumda yüzde bir de olsa binde bir de olsa Olan bir meseleye çözüm getiren dinimiz Kur'an'ımız peygamberimiz Hiç toplumun yüzde doksan dokusunu ilgilendiren hususlara çözüm getirmez mi? Onunla onlarla ilgili hususlara değinmez mi? Problemleri çözmez mi? Onun için Allah'a ne kadar hamdü sena etsek az. Cenab-ı Hak bizleri en evvel kendisine kul, böyle bir dine müntesip, böyle bir peygambere ümmet ve böyle bir kitaba Kur'an'a da taleb eylemiş. Cenab-ı Hak inşallah bu nimetleri elimizden almasın, emanetini alıncaya kadar. Bizi bu nimetlerden canımız çıkıncaya kadar, can tenden ayrılıncaya kadar. Hatta mahkeme Kübra'da, mahşerde, ebedi alemde de ayırmasın inşallah. Cenab-ı Hak inşallah her şeyi gönlünüzce eylesin. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden aşk, şevk, sevgi, muhabbet eksik olmasın. Dudaklarınızdan dualarınızı Rabbim eksik etmesin ve o dualarınızı Rabbim kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyor. Bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Yine her zaman olduğu gibi bir duamız ve şiirimizle huzurunuzdan ayrılırken hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.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 ve dünyada rezil rüsvayı olmaktan, ahirette de azaba düşer kalmaktan muhafaza buyur. Efendiler efendisine, onun nezih aile fertlerine, seçkin arkadaşlarına selatü selam ederek bunları senden dileniyoruz. Kabul buyur Rabbimiz. İnşallah bu şiir bölümünü de paylaşmak istiyorum sizinle. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır. Okumaktan murat ne... Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin. Ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme. Çok taat kıldım deme. Eğer hak bilmez isen. Abes yere gelmektir. kitabın manisi. Dört kitabın manisi. Bellidir bir elifte Sen elifi bilmezsin Bu nice okumaktır 29 hece Okursun uçtan uca Sen elif dersin hoca Manisi ne demektir Yunus emre der hoca Gerekse bin var hacca Hepisinden iyice bir gönüle girmektir, bir gönüle girmektir, bir gönüle girmektir.